İslam'da cinsellik ve flört nasıl tanımlanır? İslam her şeye hakkını verdiği gibi cinsellik konusunda da bütün boyut ve incelikleriyle hakkını veriyor. Hristiyanlık dini gibi cinselliği yasak etmemiştir. Fıtsatın gereği olarak görmüş. Bu cinsellikte birkaç katman var, birkaç boyut var. Nedir? Bir tanesi insan çocuk için evleniyor. Ana maksat, ana hedef odur. Ve aileyi kurduruyor. Fuhuşa ve zinaya yer vermiyor. Yani evlenirken mutlaka çocuk yapmalısın. Gelecek nesillere bir şey bırakmalısın. Birinci gaye çocuk yetiştirmektir. Bu bir ödevdir, bir görevdir. Bu ödev ve görevin yapılması için lezzete de izin veriyor. Yani kadın her sene mutlaka bir çocuk doğursun diye değil. Cinsel ihtiyaçlarınızı onunla tatmin etmeniz için onları size bir rahmet olarak yarattık diyor ayet. Sükûnet bulasınız diye. Yani haz boyutu da var cinsellikte. Gaye sırf çocuk değil ama ana hedef çocuktur. Öbürü işin lezzet kısmı, işin ücret kısmı. Cinselliğin bir ontolojik yönü var. Yani varlık bilim olarak cinselliğin kainattaki görevleri tamamlama eylemi de var. İş bölümü var. Bir toplum düşün ki sadece kadınlardan müteşekkil. İşte Amazonlar gibi bir toplum olur. Erkekleşirler. Demek fıtratı bozmamak için, Allah'ın koyduğu yasaları icra etmek için insan evlenir. Evlilik Kimisine göre vacip demişler, kimisine göre sünnet demişler, kimisine göre haram demişler. Evet, insan evlenmekle daha büyük günahlara girecekse haramdır. Evlenmeden günahlara girme şansı varsa vaciptir ona evlilik. Ama umumi hüküm sünnettir. Sünnet-i müekkededir. Yani sağlıklı bir yuva kurmak, çocuk yetiştirmek, gelecek nesillere kültür olarak, çocuk olarak bir şeyleri vermek, Hz. Peygamber'in aleyhissalatü vesselam sünnetidir. Onun için peygamber beşer olarak bize gelmiş, bize örnek olsun diye. İslam'da flörtten herkes değişik bir şey anlıyor. Flört, bir genç kızla bir genç erkeğin baş başa dolaşması veya görüşmesi. Bilmiyorum ne anlaşılıyor. Eğer sırf görüşme ise caizdir. Yani tenha bir yerde, halvette baş başa kalmazlarsa, kapalı bir yerde baş başa kalmazlarsa, evlilik niyetiyle bir erkek bir kadınla görüşebilir. Bu haram değildir. Fakat zinaya vardıran, öpüşmeye vardıran durumlar İslam'da yoktur ve bu cinselliği dejenere etmektir. Geleceği tahrip etmektir. Fuhşa zemin hazırlamaktır. Böyle bir şey yok. Sadece görüşme ve tanışma helaldir.